Fî makad-ı indi melek kim muktedir sınırna mazhar olursun. Hakk ile kulluk yaparsan eğer. Unutma sakın ama. Hiçbir zaman. Ne kadar sana esrar ilahi faş olsa açılsa sakın kulluğunu unutma. Ayazın çoban değneğini duvara astığı gibi kulluğunu düşün. Dikkatile meniden geldiğini. Ana rahminde hayiz kanıyla kudret fırçasıyla tersim olduğunu. Allah'ın seni sana sormadan seni istediği şekilde soktuğunu. Sonra bu alemde her dediğin olmadığını. Bakın şunları, unutma, tekrar abdiyete dön. Suda almak istiyorsan sultanlıkla ebediyye, cemiye fark derler, tasavvufta.